Boş, Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. 80 kurum ve topluluğun bir araya gelerek başlattığı Gıdada Sansüre Hayır kampanyası başarıyla sonuçlandı. Change.org taksim Gıdada Sansüre Hayır adresinde yürütülen ve 21 bin kişinin imzaladığı kampanya sonucunda Gıdada sansüre yol açacak maddeler kanun teklifinden çıkarıldı. Gıda hareketini büyütmek adı altında bir araya gelen 80 kurum imza atanlara gönderdiği metinde şu ifadelere yer verdi. 21 bin insan, 80 kurum ve topluluk olarak bir araya geldik. Hep birlikte sansüre yol açacak maddelerin kanun teklifinden çıkarılmasını sağladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı kanun teklifinde yer alan yanıltıcı yayınlarla ilgili maddelerin sivil toplum kuruluşlarından ve kamuoyundan gelen itirazlar nedeniyle kanun teklifinden çıkarılacağını duyurdu. Gıda hareketini birlikte büyütmek amacıyla bir araya gelen topluluklar ve tüm destekçilerimizle birlikte hareket ederek komisyona geri adım attırmayı başardık. Ancak komisyon başkanının açıklamasında yer alan Aldığımız yeni kararla yanıltıcı yayınlarla ilgili konuların daha fazla tartışılmasına meydan vermek, sağlıklı çıkmasına zemin hazırlamak için ilgili maddeleri tekliften çıkarıyoruz ifadesi, yakın bir gelecekte aynı konunun yeniden gündeme geleceğini işaret ediyor. İlgili maddelerin ya da daha kötülerinin yeniden gündeme gelmesini engellemek için sürecin takipçisi olmalı, gıdamıza ve söz hakkımıza sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Bunun için hepimiz gıdamızı, yediklerimizi, içtiklerimizi, Sorgulayalım. Ekolojik ve sosyal açılardan adil üretim yapan küçük üreticileri tercih edelim. Zehirsiz üretimi destekleyelim. Gıda egemenliğini sağlamak için örgütlenelim. Gıda topluluklarına, kooperatiflere ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına katılarak yaşamın temel olan gıdamızı koruyalım. Ve en önemlisi geri adım atmadan ifade özgürlüğümüz için ses çıkaralım. Gıdamız ve yaşamlarımız için mücadeleyi büyütelim. Unutmayın Hep birlikte başardık dendi açıklamada. Kırklareli ilinin Vize ilçesinde 3 kilometre uzaklıkta bulunan Develi Köyü'nün sakinleri köylerine yapılması planlanan deri deposuna karşı bir kampanya başlattı. Change.org Develi Yavaş Kalsın adresindeki kampanya bugüne dek 1646 kişi imza attı. Develi Köyü Türkiye'de sakin şehir ünvanına sahip köylerden biri. Köy halkı kampanya metninde Yapılması planlanan tesisi neden istemediklerini şöyle açıklamış. Köyün arıtması doğal arıtma olduğundan deri depolama tesisinin deri tuzlamak için kullandığı kimyasal atıklar su kaynakları ve derelere karışacak. Köyde tarım alanları, meyve bahçeleri ve hayvancılık bitecek. Evlerden bir metre uzağa yapılan bu depo sağlığımızı tehdit edecek. Develi Köyü kısıtlı su kaynaklarına rağmen etrafındaki 8 köye su sağlıyor. Köy deponun ihtiyacı olan suyu karşılayamayacak durumda. Etraf kemirgenlerle dolu olacak. Sağlığımız ve ürünlerimiz zarar görecek. Kampanya Change.org Taksim Dereli Yavaş Kalsın adresinde. Antalya'nın İbradi ilçesinde mermer ocakları projesi. Gündemde projeyi iptal ettirmek isteyen yöre halkı mücadeleye devam ediyor. Change.org Taksim. İbradi adresinde devam eden kampanya 3 binin üzerinde kişi destek vermiş. Kampanya başlatan Bülsima Baykal. Çet raporu alınmaksızın çok sayıda mermer ocağı açılmasına maalesef izin verildiğini, büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini ifade etmiş ve projenin neden iptal edilmesi gerektiğini madde madde açıklamış. Sıraladığı maddeler şöyle. Bölge doğal açıdan koruma alanı, dünyanın en rahat nefes alınabilir alanlarından, birisi olarak tescilli. Torosların bu bölgesine özgü çok sayıda endemik bitki içermektedir. Belirtilen yamaçlar çok sayıda koruma altında olması gereken yaşlı ağaçları barındırıyor. Bu bölgede doğal olarak yaşayan hayvan türleri var. Ayrıca toroslarda hayvancılık yapan nüfusun yani göçerlerin hayvanlarını otlattıkları alanlar burası. Turizmin en büyük gelir olduğu bir ülkede önemli bir alternatif turizm alanı bu bölgenin bu yönde korunması, geliştirilmesi gerekirken tam da buna zarar verecek bir gelişme var diyor kampanya Change.org Taksim İbradi adresinde Seyfe Gölü'nün koruma inisiyatifi Kırşehir'i de sınırlar içerisindeki Seyfe Gölü'nün çöl olmaması için yetkililere göreve davet ediyor kampanyası Change.org Taksim Seyfe Gölü Seyfe Gölü'nün koruması demek binlerce göçmen Flamingo'nun Leyli'nin, Pelikan'ın, Kaz'ın Ördeğin, martının Yuvalarının yok olması demek diyor ve Türkiye'nin uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında bu gölü korumaya söz verdiğini itkililere hatırlatıyor. Seyfi Gölü Koruma İnisiyatifi bu kampanyayla Mucur Belediyesi Devlet Su İşleri ve Kırşehir Valiliğini önlem almaya çağırıyor. Kampanyada gölün kurumasına en büyük neden olan Mucur Belediyesi tarafından Seyfi Gölünü besleyen yeraltı sularının kullanılması ve DSI'nin açmış olduğu drenaj kanallarının Gölü kurutarak çöl haline getirmesi. Seyfe Gölü'nün çöl olmaktan kurtulması için talepleri şöyle. Mucur Belediyesi içme suyunu Seyfe Kapalı Havzası'nın dışından tahsis edilmeli. Kırşehir Valiliği gölün etrafında kaçak olan ruhsatsız keson kuyuları tespit edip kapatmalı. de 30 kilometrelik plenaş kanalını acilen kapatmalı talebinde bulunmuş kampanya. Change.org Taksim Seyfe Gölü adresinde.